Kardeşlerim, muazzez müminler Rahmet ayına, Kur'an-ı Hakim'in ayına doğru ilerliyoruz Önümüzde birkaç günlük bir zaman var Oruca, Kur'an-ı Kerim hatimlerine teravihe başlayacaksınız El-İmsâkü anil ekli ve şûrbi vel-cimâ İnsanlar, müminler, mükellef olanlar imsaktan iftara kadar, yemekten, içmekten Eşleriyle birlikte olmaktan uzak duracaklar. Yemek helal onlara, kendi gıdaları, suları helal fakat uzak duracaklar. Allah Teala'nın emri, onun talimatı var. Evdeler, lezzet veren yemekler önlerinde duruyor. Yazın ortasındalar ya da başındalar, hararet var, meşrubatlar önde duruyor. Ama ona rağmen elinizi onlara uzatmayacaksınız. Fakat o mekanda sizden başka kimseler yok. İ'melu ma shi'tum. İnnehu bima ta'malun basir. <gülüyor> Kur'an-ı Hakimin şu ayeti zihninizde yankılanacak. Dilediğinizi yapınız. İnnehu bima ta'malun basir. Yaptıklarınızı görüyor. Gören bir Allah var. Bunun hesabını soracak. Ramazan 30 gün müminler oruç tutacaklar. Yemekle aynı yerde olacaklar Suyla aynı mekanda olacaklar Yanlarında kimseler olmayacak Susayacaklar Acıkacaklar Her gün aynı hadise tekrar edecek Fakat ellerini suya uzatmayacaklar Yemeğe uzatmayacaklar Eşleriyle beraber olmayacaklar Çünkü gören Allah var Onun talimatı var Uzak durmaları gerekiyor 30 gün bu ruh ve mana ile Orucu tutunca, oruç ruhumuzda bir melekeye dönüşecek. Artık her adımınızı attığınızda, her mekanda olduğunuzda, her söze başladığınızda, gören, duyan, bilen ve bunun hesabını soran, soracak olan Allah Azze ve Celle var diyeceksiniz. Gençler, Ramazan-ı Şerif'te sokağa çıkacaklar, öyle kadınlar görecekler ki, onlar soyunmuş halleriyle Süslenmiş halleriyle Beni görür müsün diyecekler Metroda önlerine çıkacak Tramvayda önlerine çıkacak Uçakta giderken Önlerine çıkacak Müslüman gence Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın öğrencisine Beni görür müsün diyecek O da görmemek için Yönünü değiştirecek Yolunu değiştirecek Eğer tayyaredeyse Boş bir mekan bulamadıysa Yanındayız bir kadın oturduysa beni gör diyorsa bana bak diyorsa yatak odasında ancak eşinin yanında giyebileceği bir kıyafetle olduğu mekana geldiyse eğer mekanını değiştiremiyorsa yönünü değiştirecek saatlerce başka yöne bakacak belki boynu tutulacak ama ben buradayım ya Resulullah diyecek i'melu ma shi'tu innehu bima ta'malun basir Bakışlarınızı gören Allah var, ifadelerinizi duyan Allah var, Ramazan-ı Şerif sana bunu anlatacak, çıkacaklar önüne. Kur'an-ı Hakîm'in şu ayetini duyacaksın Kullil mu'minîne yeğuzzû min absârihim Muhammed Aleyhisselam'ın öğrencilerine söyle Müslümanlara söyle Ammarlara, Yasillere, Musablara söyle Eğer kadınlar Beni gör kıyafetiyle önüne çıktıysa Yoluna çıktıysa Okuluna geldiyse Vastasına bindiyse Gözüne sahip olsunlar Yüreklerine sahip olsunlar Söyle onlara Ali bin Ebi Talib Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gelir Bu halden müşteki olarak gelir Allah Resulü Aleyhisselam'a Her namaz kıldığınızda selam veriyorsunuz Esselamu Aleyke Eyühen Nebiyyü diyorsunuz Samsun'dan, Ankara'dan, Buhara'dan, Çimkent'ten Sana selam olsun Ya Resulallah diyorsunuz o Peygamber Aleyhisselatu Vesselam seninle beraber, senin yanında işte her zaman yanında olan Peygamber Aleyhisselatu Vesselam Ali bin Ebi talip ediyor ki La tut bi'in nazra ten nadra. Ali sokakta yürürken o kadınlar Beni gör kıyafetiyle önüne çıktılar, yoluna çıktılar. Bakma Ali, görme Ali. Ya Aliyu la tutbi'in nazraten nadra Bir defa baktın fakat ikinci defa bakamazsın feleke en nadratul ula feleset leken nadratus saniye birinci bakış var ama senin için ikinci bakış yok İkinci defa bakamazsın yani birinci defa gayri ihtiyari ''Başını kaldırdın ki önünde bir manzara var. Cehenneme çağıran bir manzara bir suret var. Birinci baktın gayri ihtiyari. ikinci bakamazsın Allah'ın emri var, talimatı var Ali. Kardeşlerim bu imtihanlara bizden daha zor şartlarda maruz kalanlar vardı.'' Kur'an-ı Kerim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlardan bahseder. Yorulduğunda, daraldığında, nefsine, benine mağlup olduğun zaman Ramazan-ı Şerif'te Kur'an-ı Hakim okuyacak. Orucu tutacaksın. Ruh ve ile orucu tutunca oru sana neden korunacaksın? Nasıl korunacaksın? Neden mutlaki olacaksın onu anlatacak. Hazreti Yusuf'u dinleyeceksiniz. Varah <gülüyor> ve detulleti huwa fi beytiha ve ve Zuleyha makam sahibi bir adamın eşiydi. Kapıları kapattı. وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَلَكُ Süslendi. Yusuf'la beraber olacaktı. Yusuf delikanlıydı. Mısır'ın en güzeliydi. وَقَالَتْ هَيْتَلَكُ Yusuf dedi. Bu kıyafetleri senin için giydim. Sana daha güzel görünmek için buradayım. Gelir misin Yusuf dedi. وَقَالَتْ هَيْتَلَكُ قَالَ مَعَذَ <اللّه> Allah'tan korkuyorum. Rabbimden korkuyorum. Ben bu hayatın hesabını veremem dedi. Yusuf'u dinleyeceksin. Kadınlar en güzel kıyafetleriyle eşlerinin yanında ancak olabilecekleri şekilde, surette yine ekranlara çıkacaklar, yine sokaklarda olacaklar. Kur'an hakim. Hz. Yusuf adına sana da konuşacak وَرَعْوَتَتْ هُلَّتِهِ هُوَ ف۪ي بَيْتِهَا عَنْتْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتْ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَلَكْ قَالَ مَا Allah var, Rabbim var, ahiret var, ben bu bakışların hesabını veremem diyeceksin. Hz. Ömer zamanı i̇bn Hasakir Asakir tarih dimeşte anlatıyor. Bir delikanlı var. Hz. Ömer Efendimiz radıyallahu anh namaz kılmasına hayran. Ömer'in namazına hayran olduğu bir delikanlı. Namazı kılar, selam verir evde yaşlı bir babası var. Onun yanına gider. Namazı kılar yine ayrılır. Bir yaslı sonrası evine doğru giderken yolun üzerinde bir kadın var. O delikanlıya vurulan meftune olan bir kadın. Delikanlı oradan geçerken... Önüne çıkar kendini ona arz eder Yine yoluna çıkar O delikanlıya kendini arz eder Ben buradayım der Gelir misin benimle beraber olur musun? Delikanlı bir gece O kadına aldanır Ona doğru yürüyordu Birkaç adım atmıştı ki Kur'an'ın hakiminin şu ayeti zihninde canlanır. Onu okumaya başlar. İnne lledi inet takaw idame suhum taifum min al şeytan tezkeru tezkeru fe idahum abserun. Onlar, İnne <sonist> lledi inet takaw idame suhum, muttaqi olanlar, muttaqi olup İsyandan uzak duranlar, Allah'a taat etmeye koşanlar, innellidi inatta kuvide, messehum taifum şeytan. Şeytandan bir vesvese, şeytandan bir igva, şeytandan emir alan bir kadın onların önüne, onların yoluna çıktığında ila messahum taifum mina şeytani. Tezekkeru hemen kıyameti hatırlarlar, mahşeri düşünürler. Allah Teala'nın huzurunda, onun önünde ikra keybek ''Oku kitabını, oku amel defterini, nerede, hangi kadınların ardına düşmüştün, hangi kadınlara bakmıştın?'' ''Oku Allah Azze ve Celle'' buyurduğu zaman ''Tedekkeru'' ''Hemen oraları düşünürler, mahşer, onların önünde canlanır'' ''Fe izâ hum Şeytanın tuzaklarından, hilelerinden uzaklaşırlar, uzak dururlar, kaçarlar, terk ederler Ya Rabbi sana sığınıyorum, sana iltica ediyorum derler Delikanlı bu ayeti okur, oraya düşer, bayılır Kadın başka bir kadını çağırır, alır bu delikanlıyı kendi evine götürür. Yaşlı babası saatler geçer, oğlu camiden ilk önce eve dönerdi. Evladı oğlu gelmeyince, titreyen ayaklarıyla kapıya gelir. Oğlunu Medine sokaklarında arayacak, kapının önünde oğlunu baygın halde görür. Evladı ayılır. Evladım der, neler geldi başına Çocuk anlatmak istemez Daha sonra babası ısrar eder Babaya anlatmaya başlayınca Der ki اِنَّ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْ اِذَا مَسَّهُمْ تَايْفٌ مِنَ الشَّيْتَانِ تَذَكَّرُوا Bu ayeti kadın beni evine çağırınca Okumaya başladım, düştüm, bayıldım diyecek ki Ayeti okuyunca tekrar düşer, bayılır Bayılır fakat bir daha ilamaz. Baba evin ehlini çağırır Çevreden komşular gelir Delikanlıyı sağa sola çevirirler Fakat delikanlı bir daha kendine gelemez Ruhunu teslim etmiştir Efendimiz Aleyhisselatü'nün emri var Vefat edenleri hemen defnedin Alırlar delikanlıyı defnederler Sabah olur Hz. Ömer Efendimiz'e hadise intikal eder Ömer radıyallahu anh o çocuğun babasının evine gelir. Delikanlının babası anlatır hadiseyi. Ömer radıyallahu an efendimiz bana o delikanlının kabrini gösterin der. Delikanlının kabrine gider. Ya fulanu ve men khafa maka ma rabbihi cennetan. Rabbim Kur'an'ında buyuruyor ki mahşeri, haşrı, oradaki hesabı düşünenler, yaşayanlar, o halden korkanlara Allah azze ve celle iki cennet vaat ediyor. İki cenneti buldun mu ey Muhammed Aleyhisselam'ın öğrencisi deyince ya Umar der Kad a'tanihim Allah Allah Azze ve Celle Bana iki cenneti ihsan etti Ömer der Yerin altındadır Kabirdedir Ömer radıyallahu an sorar Ya fulanu, ve limen kâfe mekâme rabbihi cennetân Mahşerden, haşırdan, hesaptan korkup Kadınların tuzağına düşmeyenlere Allah azze ve celle iki cenneti vaat ediyor Buldun mu ey Allah korkusuyla ruhunu Allah'a veren Müslüman Buldum ya Ömer der Allah bana İtaat etmeme karşı bir cennet Ondan korkup Haramdan uzak durmama karşı Bir cennet iki cennet İhsan tömer der Kardeşlerim Bu hafta Kazakistan'daydım Yeni geldik Almata, Çimkent Türkistan, o şehirlerdeki Kardeşlerimizle beraber olduk Yaşlılar, komünizmanın Vurgununu yiyen Kadınlar, erkekler onlar köşede duruyorlar ama gençler 18'inde, 19'unda, 20 yaşında konferans salonlarına, camilere, sohbet yerlerine koşuyorlar. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'a ya ki diyorlar. Diyorlar ki vekane abu biz Ahmet Yesevi Hazretleri'nin, Ali Haydar Efendilerin çocuklarıyız. Şu kadar zaman, komünizmanın işgalinde Kur'an-ı Hakim'den Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan bizi uzaklaştırdılar, babalarımızı Dedelerimizi uzaklaştırdılar, alimlerimizi astılar, Sibirya'ya gönderdiler. Ama şimdi biz yeniden Türkistan'da, Çimkent'te, alma da sana dönüyoruz ya Resulallah. Kitabına dönüyoruz ey Allah'ın Resulü diyorlar. Allah'ın kitabına dönüyorlar kardeşlerim. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam asabına konuşurken sabihi kiram radıyallahu efendimizi dinlerken keennema ala ruusihim sanki onların başlarında kuşlar devenin başına kuş konunca Deve başını oynatmaz. Kuş oradaki bütün bitleri alsın diye. O halde deve beklerdi. Sahabe de Efendimiz Aleyhisselam'ı öyle bir dikkatle dinler. Başını sağa sola çevirmez. Sanki başlarında kuş var. Kaçmasın. O dikkatle dinlerdi. Türkistan'da, Almata'da, Çimkent'te. 18 yaşında Tatarlar, Kazaklar, Özbekler, Tacikler onlar koşmuşlar, camilerdeler Efendimizden bahsediyorsunuz Kur'an-ı Hakim'in ayetlerini anlatıyorsunuz öyle bir dikkatle dinliyorlar ki saatlerce konuşsanız saatlerce Allah'ın ayetlerini okusanız Hz. Muhammed Aleyhisselam'dan bahsetseniz ne sağa dönüyorlar ne sola dönüyorlar yani diyorlar ki biz buradayız ya Resulallah, yeniden Ahmet Yesevi Hazretleri'nin, o alperenlerin, dervişlerin yoluna döndük diyorlar. Kardeşlerim, uçak roter yaptı Çimkent'te. Epey zaman sonra kalkacak dediler, yasayı kılmak için 12 gibi bir camiye gittik, Çimkent'te Camiye gittik küçük çocuklar, 9-10 yaşlarında, saat 12 civarı, hafızlık yapıyorlar, Allah'ın ayetlerini ezberliyorlar Yani oralarda Lenin'in, Stalin'in putları vardı, gecenin 12'si, 8 yaşında, 9 yaşında Özbek Tacik, Türkmen, Kazak O çocuklar diyorlar ki Biz buradayız ya Resulallah Nöbetteyiz Musablara, Ammarlara Yasirlere verdiğin Kur'an-ı Hakimi, İslam Sancağını, anamız evde Babamız evde Onlar komünizmanın vurgununu Yediler ama biz 12'de ayaktayız Kur'an'a sahip çıkıyoruz Sünnete sahip çıkıyoruz sana sahip çıkıyoruz Nöbetteyiz Mevzimizdeyiz ya Resulallah diyorlar İşte leninin putlarını onlar yere serdiler Ölecek Onlar bütün değerleriyle yok olacaklar Allah'ın inayetiyle Yeni bir nesil geliyor Uçakta gelirken Yanımda iki tane Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın genci var Hemen öte tarafta bir kadın Yatak odasının kıyafetiyle uçağa bindi Onlar yönlerini değiştiler Sonra arkalarda yer bulunca Oradan Allah Resulü Aleyhisselam'ın öğrencileri Deri kanlıları kalktılar, eğer önlerinde bir kadın, yanlarında bir kadın, beni gör diye oturuyorsa, onlar da görmemek için yönlerini değiştiriyorlar. Eğer yer bulabiliyorsa, kalkıyoruz, kalkacaksınız, kalkacaksınız, arka yerlere, başka yerlere, başka mekanlara gideceksiniz, onun için oruç tutuyoruz. Orucu gözlerinizle, kulaklarınızla, bütün hasselerinizle tutacaksınız. Ya ey yuhallediğine amenu, kütbu aleikumu ssiyamu kema kütbu alallediğine min kablikum, la allekum tattekum. Sizden öncekilere, bütün peygamberlere, bütün ümmetlere allah Azze ve celle oruca emretmişti. Size de o emir. Peki gayesi ne? La'alekum tattakûn. Muttaki olacaksınız. Gözünüzü haramdan koruyacaksınız. Muttakiler safına dahil olacaksınız. 30 gün yüreğimize, kalbimize, kulağımıza, bütün haselerimize takvayı hakim kılacak. Amir ya da memursunuz. Bir dairede çalışıyorsunuz. Rüşvet veriyorlardı. Ramazandan önce alanlar var, almayanlar vardı. İmar planları üzerinde rüşvetle değişiklik yapan amirler vardı. Onların bir kısmı da Ramazan'la oruç tutacaklar. Oruç onların ruhuna takvayı hakim kılacak. Ramazandan çıkacaklar. Yine gelecekler. Rüşveti teklif edecekler. Eğer orucu Surette değil Hakikatiyle Manasıyla Ruhuyla tuttuysa Kur'an-ı Hakim'in şu ayetini dinleyecek اِعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ اِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ Yanında kimseler yok Bu adamlar sana rüşvet teklif ediyor Fakat sen Ramazan'da Yanında kimse yokken Suyu içmemiştin Yemeği yememiştin Allah görüyor diye içmemiştin Allah görüyor diye yememiştin Şimdi bu adamlar sana rüşveti teklif ediyorlar. Gören yok. Ama Allah görüyor ey amir. Allah görüyor ey memur. Fukara yanına gelince sadaka vermiyordun. Yalnızsan def ediyordun. Kovuyordun. Azarlıyordun. Fakat milletin önünde eğer gazetede seni adını duyuracaklarsa, sahneye çağırıp plaket verecekse... O zaman veriyordun, Ramazan-ı Şerif'ten sonrasındasın. Fukara yanına geliyor, yalnız başına geliyor. Önceden azarlıyordun, vermiyordun, milletin içinde veriyordun. Seni ölsünler, seni yücesinler diye. Fakat şimdi yanına geldi yine Ramazan'dan sonra fukara. وَفِيَ مُوَالِهِمْ حَقُّ الْلِسَائِلِ وَالْمَحْرُومِ O isteyenlerin, istemekten haya edenlerin, senin malında hakkı var, ayeti okuyorsun قَوْلُمْ ve وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ min صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا اَذَا Ya güzel söz söylüyorsun, eğer veremeyeceksen, vereceksen Allah rızası için veriyorsun. Neden böyle yapıyorsun? Çünkü Allah görüyor. Allah görüyor karşılığında ondan bekleyeceksin Adamlar var, çok mahirler. Eletriği kaçak kullanır kimse fark edemez. Suyu kaçak kullanır kimse fark edemez. Bir yerde amir bir imza ile yetimlerin dul kadınların parasını kendi hesabına aktarır. Kimse onu fark edemez. Ramazan'da oruç tutar. Allah Teala onu gördüğünden dolayı yemek yemez su içmez. Ramazan'dan sonra yetimlerin ve Dul kadınların, fukaranın malını korumak için seferber olur. Geçmişteki günahları aklına gelir, perişan olur. Ellerini kaldırır ya Rabbi der. Ben oruç ayına girdim. Oruç mektebinden mezun oldum. Günahlarımı affeyle. Kardeşlerim, inna salate tenha anil fahşai vel munkeri. Namaz, Kötülükten alıkor, eğer namaz kılıp kötülüklerden, fuhşiyattan, münkerden uzaklaşıyorsak Allah Teala namazlarımızı kabul ediyor, oruç muttaki yapar, gözünüze sahip olursunuz Allah Teala sizi her yerde görüyor, yalan konuşamaz oruç tutan Başkalarının mallarını bir imza ile kendi hesabına aktaramaz, gıybet edemez Oturduğu zaman başkalarını aşağılayamaz, tahkir edemez, yetim malını yiyemez. Çünkü oruç tutuyor. اِعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ اِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ basir. Her yerde Allah onu görüyor. Hz. Ömer zamanındaki delikanlılar gibi olur. Kadınlar önlerine çıkarlar. Benim gör derler. Onlar görmemek için ruhlarını Allah'a teslim ederler. Şu kadar oruç tuttuk, şu kadar Ramazanları geride bıraktık. Oruçlarımızın kabul olduğunu merak ediyorsanız, eğer önünüze beni gör diye kadınlar çıktığında, görmemek için yönünüzü ve yolunuzu değiştiriyorsanız, Allah Teala oruçlarınızı kabul etmiştir.''